1722 numaralı konu Hazreti Ebubekir'in takva ve geçmişten ibret almakla ilgili hutbesi Hazreti Ebubekir bir hutbesinde ey Allah'ın kulları şunu bilin ki Allah'a ihlasla ibadet ettiğiniz müddetçe Rabbinize itaat ve hakkınızı korumuş olursunuz Öyleyse yaşadığınız günlerde borçlarınızı ödeyin ki gelecekte size azık olsun ve ihtiyaç duyduğunuz zaman hazır bulunsun ey Allah'ın kulları sizden önce geçenleri düşünün Dün neydiler, bugün ne oldular? Yeryüzünü onaran o sultanlar şimdi nerede? Kendileri unutulduğu gibi isimleri de silindi. Onlar sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi oldular. Sanki onlar bir hiçtir. Kendileri karanlık kabirde yatarken saray ve köşkleri yerle bir olmuştur. Onların hiçbirini görüyor musun veya onlardan bir fısıltı olsun duyuyor musun, tanıdığınız arkadaş ve akrabalarınız şimdi nerede, onlar da amellerinize misafir olmak için dünyadan gittiler, kimisi kurtuluşa, kimisi de hüsrana uğramıştır. Kuşku yok ki, Allah Teala ile mahlukları arasında akrabalık bağı yoktur ki, Allah'tan özel bir muamele görsün, Allah'ın azabından ancak, Allah'a itaat etmek, emirlerine uymak kurtarabilir, Sonu ateş olan keyifli bir hayatta hayır yoktur, sonu cennet olan sıkıntılı bir hayatta da şer yoktur, ben bu sözümü söyler, hem kendim hem de sizin için Allah'tan mağfiret dilerim, dedi.